35. Kâfir'in evlenmesi. Aşağıdaki yazı Dürrül Muhtar'dan ve bunun şerhi olan İbni Abidin'den Kâfir'in nikahı babının tercümesidir. Burada üç şey bildirilecektir. 1. Müslümanlar arasında sahih olan her nikah kâfirler arasında da sahihtir. 2. Şartı noksan olduğu için mesela şahitler olmazsa veya kadın iddet zamanını doldurmamış ise Müslümanların nikahı haram olur. Halbuki kendi dinlerine uygun olunca kâfirlerin böyle nikahları caiz olur. 3. Müslümanın nikah etmesi haram olan kadınları kâfirin Kâfir kadınlardan alması caiz olur. Bunları alınca da nafaka vermeleri ve Müslüman olunca bunları kasfedenlere hat vurulması lazım olur. Fakat Müslüman olunca nikahları bozulacak olanlar birbirinden miras alamaz. Üçüncü kısım nikahla evlenmiş kâfirin ikisi de Müslüman olursa hakim bunları ayırır. Mecusi karı kocadan birisi veya kitaplı kâfirlerden kadın Müslüman olursa ikincisine de Müslüman olmazsa söylenir. O da Müslüman olursa nikahları bozulmaz. Olmazsa hakim bunlara ayırır. Mecusi olan evlilerden erkek Müslüman olsa kadın ise Yahudi veya Hristiyan olsa nikahları bozulmaz kitaplı kâfirlerden kadın veya erkek müslüman olup darül İslam'a gelse nikahları bozulur. Çünkü darül har'deki kâfirler ölü demektir. Ölü ile diri arasında nikah olmaz. İkisi de zimmî olarak veya müslüman olarak darül İslam'a gelirse veya esir alınırlarsa nikahları bozulmaz. Müslüman evliden biri mürtet olsa yani Müslümanlıktan çıksa nikahları fes olur, bozulur. Erkek mürtet olur. Sonra imanı ve nikahı yenilerse caiz olur. Talak olmadığı için üçten fazla da ve iddet beklemeden de yenilemesi caiz olur ve mahkemeye lüzum kalmaz. Erkek mürtet olunca İddet zamanı süresince nafaka vermesi lazım olur. Kadın mürtet olunca iddet için nafaka lazım olmaz. Mürtet kadın Müslüman oluncaya ve hakime nikahını yeniletinceye kadar hapsolunur. Hapsteki kadın izinsiz evden giden kadın gibi olup zevci, nafaka ve kirasını vermez. Mürtet adam iddet zamanında ölürse Müslüman olan zevcesi buna varis olur. Kocasından boşanmak için mürtet olan kadınların çoğaldığını gören belh alimleri kadın mürtet olunca nikah fes olmaz dediler. Zahir haberlere göre mürtet olan kadın darül İslam'da kaldıkça cariye olarak kullanılmaz. Darül Harbe yani Fransa, İngiltere gibi Kafir memleketine giderse yakalanıp Darül İslam'a götürülünce iman ederse cariye olur. Nevadir haberlerine göre ise Darül İslam'da da cariye yapılır. Nevadir haberine göre mürtet olan kadın Müslümanlara fey olur. Harpte kafirlerden zorla alınan mala ganimet denir. Ganimetin beşte biri beytül maale verilir. Geri kalanı askere taksim edilir. Muharebe bittikten sonra kâfirlerden zorla alınan mala fey denir. Fey'in hepsi bütün Müslümanlara verilir. Bunun için Beytül Mal konur. Haraç ve cizye fey'dir. Mürtet olan kadın fey olduğuna göre kocası bunu bulup hakkı ise halifeden ister. Hakkı değil ise halifeden satın alır. Sonra müslüman olursa cariyelikten kurtulmaz. Cengiz Han Asya'da İslam şehirlerini alıp Müslümanları şehit etti. Ahkam-ı İslamiye'yi yasak etti. Aldığı şehirler darülharp oldu. Mürtet olan kadını kocası darülharp'te yakalarsa fey olmaz. Kendi cariyesi olur. Halifeden satın alması lazım olmaz. Çocuğu yoksa, bu cariyeyi başkasına satabilir. Bu ağır cezalar, kadınların mürtet olmasını önlemektedir. Cariye, ümmi veled olsa da ve köle, efendilerinin izniyle evlenebilirler. Evliyken de, efendilerinin hizmetlerini yaparlar. Ümmi veled satılamaz. Efendi ölünce, cariye ve köle miras kalır. Ümmü velet ise hür olur. Cariye'nin efendisinden olan çocuğu hür olur. Zevcinden olan çocuğu hür olmaz. Halife Ömer radıyallahu an bir çalgıcı şarkıcı kadını görünce kırbaçla başına vurdu. Baş örtüsü açıldı. Ya emir el-mü'minin kadının başı açıldı dediler. Allahü Teala'nın haram ettiği şeye ehemmiyet vermeyen kimse İslam şerefini kaybetmiştir. İslamiyet şerefli kadınları örterek kıymetlendirir, buyurdu. Bunun içindir ki büyük alim Kadi Ebubekr Belhi rahmetullahi teala aleyh nehir kenarında başları ve kolları açık kadınların yanından geçerken Açık kadınların yanından niçin geçtin? Dediklerinde, onlar kıymetsiz, hürmetsiz kadınlardır. İmanları olduğu şüphelidir. Darülharpteki kâfir kadınları gibidirler, buyurdu. Bu sözü, fey olmuş cariye gibidirler, demektir. Cariyenin başı, kolları avret değildir. hazret Ömer, radıyallahu anh, şarkıcı kadınların İslam şerefini kaybettiklerini söylediği gibi yabancıların geçeceği yerde başları kolları açık kadınların da İslam'ın verdiği hürmeti saygıyı kaybettiklerini bildirdi çünkü bunların hali Allahü Teala'nın emirlerine yasaklarına aldırış etmediklerini aşağı gördüklerini göstermektedir bu ise insanı hürmetten kıymetten düşürür. Kafir gibi olan, irtidad eden kadınlar zahir haberlere göre darül İslam'da cariye olarak kullanılmaz demiştik. Nevadir haberlerine göre cariye olurlar ise de mürtet kadının kocasına verilmesi için böyle yapılabileceğini açıklamıştık. Çünkü nevadir haberleri zayıftır, güvenilemez. Ancak faydalı olduğu hallerde kullanılabilir. Nevadir haberleri kullanılsa bile, İslamiyete ehemmiyet vermeyen kadınların, İslam şerefini kaybedeceklerini, bunların darül İslam'da cariye gibi hürmetsiz, aşağı olup, başlarına kollarına bakmak caiz olacağını gösterir. Bunlara bakmak caiz diyerek, darül İslam'da bunları yakalayıp, cariye gibi kullanmak, vati, yani cinsi münasebette bulunmak, caiz olacağını sanmamalıdır. Çünkü, başkasının cariyesine bakmak caiz ise de, onun nikahsız vati, caiz değildir. Bunun gibi, fuhş ve zina yapan, genel ev kadınlarını, Müslümanlık şereflerini kaybettikleri için, cariye gibi vati, caiz sanmak, çok yanlış ve çok çirkindir zina olur ve zinaya caiz demek küfür olur. Zevceğinden yani karı kocadan biri kaybolsa, kaybolanın mürtet olduğu haber verilse, haberi alan başkasıyla evlenebilir. İkisi de darül İslam'da birlikte mürtet olsalar nikah bozulmaz. Birlikte yine imana gelseler yine bozulmaz. İkisi mürtet olunca biri darül harbe gitse nikah bozulur. Darlar ayrılınca nikah bozulur. Birisi ötekinden önce imana gelince de bozulur. Çocuğun dini yanında bulunan ana babasından dini daha iyi olanı gibidir. Veled-i zina içinde böyledir. Yalnız veled-i zinaya babası nafaka vermez ve baba tarafından miras almaz. Çocuğun dini, dedesinin dini gibi olmaz. Müslümanın bali olan çocuğu imansız ise mürted olur. Bu mürtedin büyük çocuğu da imansız ise kafir olur, mürted olmaz. Kitaplı kafir olmuş ise kestiği yenir. Mecusiler yani ateşe tapanlar ve veseni olanlar yani heykellere tapınanlar, ve bütün müşrikler, kitaplı kâfirlerden fenadır. Kitaplılardan, Hristiyanlar, Müslümanlara, Yahudilerden daha yakındır. Fakat Hristiyanlar, hayvanı kesmez. Mecusiler gibi, boğarak öldürüp, leş yapar. Ahirette de, daha çok azap çekeceklerdir. Yahudiler, kesilmemiş hayvanı yemez. Hristiyanların küfrü daha çoktur. Yahudilerin İslam'a düşmanlığı daha çoktur. Bir kâfir için başka kâfirden daha hayırlıdır demek küfür olur. Bunu anlatmak için ötekinin bundan daha kötü olduğunu söylemelidir. Müslümanın nikah ettiği Hristiyan küçük kızın anası ve babası sonra mecusi olsalar, darül harb'e gitmeseler bile kızın nikahı bozulur. Bu ikisinden biri Hristiyan iken ölürse kızın nikahı bozulmaz. Çünkü ana babadan biri zimmi, Müslüman veya mürtet olarak ölse geride kalan Mecusi olsa çocuğun dini ölenin dini gibi olur. Çocuk Mecusi olmaz. Müslüman ana babadan biri mürtet olarak ölse geri kalanı da mürtet olup darül harb'e gitse çocuk ölene tabi olup, Müslüman sayılır ve nikahı bozulmaz. Çocuk ölürse namazı kılınır. Çünkü darül İslam'da bulunan mürtet İslam'a cebrolunacağı için Müslüman hükmündedir. Kitaplı kâfir olan ana babadan biri ölüp kalanı Müslüman olsa çocuk Müslüman olur. Ölüye benzemez. Daha iyi olana benzer. Müslüman ana-babanın ikisi birlikte mürtet olsa, çocuğu darülharbe götürmezlerse, çocuk müslüman kalır. Üçü de giderse, çocuk da onlar gibi mürtet olur. Çocuk bali olduktan sonra deli olsa, sonra anası babası mürtet olup, üçü de darülharbe gitseler, çocuk mürtet olmaz. Darülharp, Allahü Teala'nın emirlerinin okunmasının, öğretilmesinin, yapılmasının yasak edildiği yerdir. Mürtet olan erkek ve kadın ile hiç kimsenin evlenmesi uygun değildir. Rafizi ile evlenmenin sahih olmadığı Behçe ve Feyziye fetvalarında ve Er-Ravdur Rayit fi Adem-i Sıhhat-ı Nikahı Ehli Sünneti lir Revafit kitabında yazılıdır. 4'ten fazla zevcesi olan Veya iki kız kardeşle veya ana ve kız ile bir arada evli olan bir kafir, imana gelse, sonradan almış olduğunun nikahı batıl olur. Anası babası Müslüman oldukları için, Müslüman sayılan nikahlı kız, baliga olduğu zaman imanı ve İslam'ı bilmezse anlatamazsa mürtet olur boş düşer. Belli dini olmadığı için milletsiz kâfir olur. Nasrani kız bir Müslüman ile evliyken baliga olsa, hiçbir dini bilmese, milletsiz kâfir olup nikahı bozulur. Müslüman denilen bir kız akıl bali olunca Müslümanlığı bilmezse milletsiz kitapsız kâfir olur. Böyle kızlara bali olunca İmanı ve İslamı anlatmalı, ona da söyletmelidir. Yani Allahü Teala'nın sıfatlarını ve imanın altı şartını, amen tüyü anlatıp, böyle midir demelidir. Evet derse Müslüman olur. Öğreneyim de söylerim. Şimdi söyleyemem derse kafir olur. Anladım, söylemeyeceğim derse Müslüman olur. Müslüman ana-babanın çocuğu akil bali olduğu zaman, yalnız, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, demekle Müslüman olmaz. İmanı ve İslam'ı bilmesi, anlatması da lazımdır. İmanı anlatmak demek, inanılacak altı şeyi anlamak ve sorunca söylemek demektir. İslam'ı bilmek demek, Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının Hepsini kabul etmektir. İbne Abidinden tercüme tamam oldu. Mecmâü'l Enhür'de Mürtet Bahsi. Her Müslümanın çocuğuna Amen tüyü ezberletmesi ve manasını öğretmesi lazımdır. Akil bâli olunca imanı İslamı bilmeyen kimse Müslüman olmaz. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz evlenecek kadın veya erkek alacağı kimseye imanı, İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse evlenecek kıza ve erkeğe amen tüyü ve manalarını ve İslam'ı söyletmeli. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı, İslam'ı bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz. Yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı, İslam'ı öğretmeyen analar, babalar, çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş, kafir olmalarına sebep olmuş olurlar. Çocuklarıyla birlikte, kendileri de cehennemde bunun cezasını, azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri, kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü, başkasının ve hele kendi yavrularının kâfir olmasına sebep olan kimse de kâfir olur. Büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasî rahmetullah aleyh Hicri Kameri 1362 Miladi 1943 senesinde Ankara'da vefat etti. Bağlum'da metfundur. İstanbul'da Fatih, Bayezid ve Eyüp Camii Şerifleri'nde ve B yolundaki A camiinde 1925'ten 1943 senesine kadar vaaz ve irşad ederken evladın valideyni üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilm ve islamiyeti öğretmek, bali oldukta ''Dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir.'' buyurdu. Kızlarını böyle evlendiren ana-baba ve akrabası, hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler, böyle bir saadet yuvası kurmak için, İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Müslümanların miktarı artar. İslam nimeti her yere yayılır. Mevlana Halid-i Farisi İtikadname kitabının, Söke Medresesi müderrislerinden, kemahlı Hacı Feyzullah Efendi'nin tercümesi olan, Herkese lazım olan iman kitabını, her Müslümanın okuması lazımdır. Bu kitapta, imanı ve İslam'ı bildiren hadis-i şerif, kısaca ve açık olarak, çok güzel anlatılmaktadır.